Bismillahirrahmanirrahim, Yunus Suresi 1 ve 2 Elif, Lan, Ra bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. İşlerinde bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rabları katında yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanların tuhafına mı gitti ki kafirler bu apaçık bir büyücürdelerdir? Dikkat ederseniz kardeşlerim, bu da rufu mukadda dediğimiz harflerle başlamıştır. Bunlar Hikmetli Kitab'ın ayetleridir. <gülüyor> İşlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere müjdele diye vahyettiğimiz, insanların tuhafına mı gitti? Ayetinde, Allah subhanahu ve teala, Beşerden peygamberler gönderilmesine şaşan kafirleri haber verip onları tektir buyurmaktadır. 3. Doğrusu bizim Rabbimiz gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra arşa istiva eden Allah'tır. İşi düzenler izin olmadan olmadıktan sonra kimse şefaat edemez. İşte, işte Rabbimiz Allah budur. Ona kıllık edin. büyük dinlemez misiniz? Rabbimiz Subhanahu ve Teala bütün alemlerin Rabb'i olduğunu, gökleri ve yeri altı günde yarattığını haber veriyor. Bu altı günlerin şu gibi günler olduğu gibi. Her günün insanların saymakta olduğu günlerden bin sene olduğu gibi söylenmiştir. Sonra arşa istiva etmiş. Arş yarattıklarının en büyüğü ve tavanıdır. Allah Subhanahu ve Teala İşlerini idare eder, göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Daha önceki ayetlerde de izahını yaptığımız gibi, şefaat Allah'ın izniyledir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerine'dir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinin izin verdiklerini yaptığıdır. Dört, hepinizin dönüşü onadır. Allah'ın vaadi haktır. Doğrusu o yaratmaya başlar. Sonra iman edip iman işleyenlere adaletle karşılık vermek için onu tekrar eder. Küfredenlere de küfreder. Olmalarından dolayı kaynağı sudan bir içki ve elem verici bir azap vardır. Rabbimiz Sübhane Hüveteala yaratıkların kıyamet günü dönüşlerinin kendisine olacağını haber vermiş hiç kimseyi bırakmayacak ve başladığı gibi onları tekrar iade edecektir. Sonra Allahu Teala yaratmaya başladığı gibi yaratmayı tekrar edeceğini zikredip önce yaratan, sonra onu tekrar eden olur. Bu onun için kolaydır, buyurmuştur. Sonra iman edip iyan edişleyenleri hakkaniyetle ve onların yaptıklarına uygun bir mükafatla, mükafatlandırmak için yaratmayı tekrar eder. Allah subhanahu ve teala kafir olanlara da küfürleri yüzünden kıyamet günü kaynasıdan bir içki ve elen verici bir azap vardır. Onlar küfürleri sebebiyle kıyamet günü onlara haber verilen azaba girecektir. Buyurmuştur. 5 ve 6 Güneşi ışık ayı nur yapan Yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah onları ancak hak ile yaratmıştır. Bilen insanlar için ayetlerini uzun uzadıya açıklar. Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için ayetler vardır. Allah subhanahu ve teala burada Allah'ın göklerde ve yerde azametine delalet eden ayetlerinde, yarattıklarında günah işlemekten sakınan bir kavim için ayetler vardır buyurur ki başka yerlerde de göklerde ve yerde nice ayetler vardır. Göklerde ve yerde neler vardır bir bakın da, fakat bunca ayetler ve bu ihtarlar inanmayanlar bu fayda vermez buyurmuştur. Allah'ın azabından örfkesinden sakınan bir topluluk için bunlar birer elindir. Allah bildiri sakınanlardan eylesin. 7 ve 8 Doğrusu bize kavuşmayı ummayanlar dünya hayatından hoşnut olup ona bağlananlar ve ayetlerimizden habersiz bulunanlar işte kazanır olduklarından dolayı onların varacakları yer cehennemdir. Allah subhanahu ve teala burada, kıyamet günü Allah'a kavuşmayı inkar eden, Allah'a kavuşmakta hiçbir şey ummayan, bu dünya hayatından hoşnut olup gönülleri ona bağlanmakta huzur bulan mutsuzların durumlarını haber veriyor. 9 ve 10, iman edip salih amellerde bulunanları imanlarına karşılık Rabları doğru yola eriştirir nimet cennetlerinde altlarından ırmaklar akar. Oradaki duaları münezzehsin Allah'ın dirlik temennileri selam sizedir. Duaların sonu ise hamt alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Bu Allah'a iman edin. peygamberlerini doğrulayan, emrolumluklarına uyup salih ameller işleyen, mutlu kişilerin halini haber vermektedir. Muhakkak ki Allah onları imanlarına karşılık doğruyla iletecektir. Allahü Teala duaların sonu ise hamd alemi, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Buyuruyor ki, buranın da dalaletiyle allah Teala'ya ebediyen hamd edilir. Zaman boyunca yegane mabud olur. Bu sebepledir ki o yaratmaya başladığında yaratmaya devamında kitabın başlangıcında, kitabı indirmeye başlamasında nefsine hamd etmiştir. Alemlerin Rabbine hamd olsun. 11. Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de verseydi, süreler hemen bitmiş olurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları böyle azgınlıkları içinde bocalamaya terk ederiz. Allahu Teala Allah'ına latif ve halim olduğunu haber veriyor. Onlar sıkıntı ve öfke hallerinde kendilerine, mallarına ve çocuklarına beddua ettiklerinde onların bu beddualarına icabet etmez. Onların bu beddualarında bir kasıt olmadığını bilir de bu sebeple onlara icabet etmez. Bununla beraber bu ondan bir lütuf ve rahmettir. Ancak onlar kendilerine veya mallarına veya çocuklarına hayır, bereket ve artma için dua ettiklerinde Onların bu dualarına icabet eder. 12. İnsan bir sıkıntıya düşünce yan gelip yattığı, oturduğu veya ayakta bulunduğu anlarda bize yalvarıp yakarır. Bir sıkıntısını giderince de karşılaştığı sıkıntıdan ötürü bize hiç yalvarmamışçasına döner. Böylece aşırı gidenlere işledikleri hoş görünür. allah Teala burada İnsanın kendisine bir zarar dokunduğu zamanki sıkıntı, kararsızlık ve sabahsızlığına haber veriyor. Başka bir ayette ise, başına bir fenalık gelince uzun uzun yalvarır buyurulmuştur. İnsana bir zorluk isabet ettiği zaman muzdarip olur, bundan feryat eder ve o esnada çokça dua eder. Yan gelip yattığı, oturduğu ayakta bulunduğu anlarda, bütün durumlarda bu durumun giderilmesi ve açılması için Allah'a dua eder. Allah'a Teala ondaki bu zorluğu kaldırıp kan ve kederini giderdiğinde ise yüz çevirir, uzaklaşır ve kendisine ulaşan bu şey sanki hiç olmamış gibi çekip gider. Allah Azze ve Celle işte onların bu hallerinden haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müminin işine şaşırır. Allah onun için bir hüküm vermişse bu onun için ancak bir hayır olur. Ona bir sıkıntı isabet ettiğinde sabreder ve onu, bu onun için bir hayır olur. Ona bir genişlik ve ferahlık geldiğinde şükreder ve bu da onun için hayır olur. Bu ancak bir memin içindir buyurmuştur. 13 ve 14 Andolsun ki Sizden önce nice nesilleri zulmettikleri zaman helak ettik. Peygamberleri onlara apaçık delilleri getirdikleri halde onlar inanmamışlardı. İşte biz suçlu kavmi böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi nasıl davranacağınıza bakmak için yeryüzünde onların yerine getirdik. allah Teala geçmiş nesillerin ve peygamberlerin kendilerine getirmiş olduğu açık cedleri ve delilleri yalanlamaları dolayısıyla başlarına geleni haber veriyor Allahu Teala onlardan sonra bu kavimleri onların yerine getirmiş kendisine itaatlarına ve peygamberine tabi olmalarına bakmak üzere onlara peygamber göndermiştir müslümden gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam muhakkak ki dünya tatlıdır yeşildir Allahu Teala sizi oralara halifel, halifeler kılmıştır Yapacaklarına bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının. İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlar konusunda olmuştur, buyurmuştur. 15 ve 16 Ayetlerimiz onlara açık açık okununca bizimle karşılaşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getirip veya bunu değiştir dediler. Dedi ki onu kendiliğinden değiştiremem. Ben ancak bana vahyolana uyarım. Ben Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabına uğramaktan korkarım. Peki Allah dileseydi ben onu size okumazdım Ve size hiç bildirmezdim. Daha önce yıllarda aranızda bulundum. Hiç düşünmüyormuşsunuz. Allah subhanahu ve teala hakkı inkar eden, haktan yüz çeviren Kureyş müşriklerinden kafirlerin inatlaşmalarını haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı onlara Allah'ın kitabını apıçık ücretlerini okutunda bundan başka bir Kur'an getir demişlerdi. Yani onlar dediler ki bunu geri çevir ve bir başkasını bir başka şekilde bize getir. Veya onu bir başka şekle çevir. allah Teala da peygamberine buyurdu ki, de ki onu kendiliğimden değiştiremem. Onu değiştirmek bana ait değildir ancak emredilen bir kul Allah'tan tebliğ eden bir elçiyim buyurmuştur. 17 Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Suçtular muhakkak ki felaha ermezler. Hasan İbn Sabit der ki, şayet onun hakkında apaçık ayetler olmasaydı bile onun açıklığı sana muhakkak haber getirirdi basiret sahipleri onun fasih olmayan rekabetli sözlerle güzel olmayıp aksine çirkin olan işlerde hasret ve rüsvaylık günü onu ebediyen cehennemde bırakacak olan Kur'an'ın onun durumunu kesinlikten bilmiştir onun sözüyle Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur hay ve kayyumdur onu dalgınlısı ökü tutmaz göklerde ve yerde olanların hepsi onundur onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Önlerinde mi arkalarda ne varsa bilir. Dilediği kadarından başka onun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağırlık vermez. O öyle ulu ve yücedir. Anlatılır ki Amr İbni Az müseylemeye gitmiş. Cahiliye devrinde amrın onun arkadaşıydı henüz Müslüman olmamıştı. Hüseylim ona ve vesselam'ı kastederek yazık sana ey Amr arkadaşınıza bu sure içinde ne nazil oldu diye sordu. Amr onun ashabının büyük ama kısa bir sure okuduklarını işittim dedi. Hüseylim'e nedir o diye sordu. Asla andolsun ki hiç şüphesiz insan hüslandadır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler bir de birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır dedi. Müselim'e bir süre düşündü sonra muhakkak ki bana donun onun bir benzeri indirildi. Amur o nedir dedi. O şöyle dedi. Ey çöl kedisi muhakkak ki sen iki kulak ve bir göğüsten ibaretsin. Kalan kısmın küçük hakirdir. Nasıl buluyorsun ey Amur? Amur ona Allah'a yemin olsun ki muhakkak sen de kendinin yalan söylediğini pekala biliyorsun dedi. Müşrik olduğu halde bir müşrikten bu sözler oldu. Ali sallallahu aleyhi ve durumu ve doğruluğu ile Allah'ın lanet etmesinin durumu ve yalanı ona karışmaz ise basiret ve akıl sahipleriyle doğru selim akıl sahiplerinin bunu anlamaları hala evla olmaz mı? Bu sebeple ki Allahu Teala Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken edilmemişken bana da vahy olundu diyenden ve Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyenden daha zalim kimdir ayetini indirmiştir 18 ve 19 Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da vermeyen şeylere taparlar. Bunlar Allah'ın katında bizim şefaatçılarımızdır derler. Peki siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koşmalarından münezzeh ve yücedir. İnsanlar tek bir ümmetten başka bir şey değildiler. Sonradan ayrılığa düştüler. Eğer Rabb'in daha önceden bir söz vermemiş olsaydı, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Allah subhanahu ve teala, Allah katında şefaatleri kendisine fayda verir sanarak, Allah ile beraber başkasına itaat eden müşrikleri ediyor, onların fayda ve zarar veremeyeceklerini, onların zannettiklerini, bu hukuku bulmayacağını ve asla meydana gelmeyeceğini, gelmeyeceğini haber vererek peki siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz buyurmuştur. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu şirkin insanlar arasında önceleri yok iken sonradan olduğunu haber veriyor ve önceden insanların bir tek din olan İslam üzere olduklarını haber veriyor. 20. Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi derler. Peki de kaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beklemekteyim. Bu inançı ve peygamberi yalanlayan kafirler ve vesselama Rabbinden bir ayet inseydi ya deyip bulunan Semut kavmine devenin verilmesi gibi Kendilerine de bir mucize verilmesini veya safa tepesinin altın olmasını istiyorlardı. Allah bu ayetleri indirdi. 21, 22 ve 23 Kendilerine dokunan sıkıntılardan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımızda hemen ayetlerimize düzen kurmaya kalkışırlar. Peki düzen kurmada Allah en hızlıdır. Elçilerimiz de kurduğunuz düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi karada ve denizde yürüten odur. Gemide bulunduğunuzda geminin onları hoş bir rüzgarla götürdüğünde ve onunla sevindiklerinde birden şiddetli bir katılıyor gelip onları her taraftan dalgaların sardığı ve çepeçevre kuşatıldıklarını sandıkları anda Allah'ın dinine sarılarak bizi bu tehlikeden kosarırsan andolsun ki şükredenlerden oluruz diye ona yalvarırlar. Allah onları kurtarınca hemen yeryüzüne haksız yere taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar yaptığınız taşkınlık aleyhinize dünya hayatının eğlencesidir. Sonra dönüşümüz güzeldir bir de size bildiririz. Allah subhanahu ve teala haber veriyor ki insanlar kuraklıktan sonra yağmur, kıttıktan sonra bolluk, zorluktan sonra ferahlık gibi kendilerine dokunduğun bir sıkıntıdan sonra rahmetini tattırdığı zaman onlar hemen Allah'ın ayetlerine dil uzatmaya kalkıyorlar. 24 ve 25 Dünya hayatı gökten indirdiğimiz su gibidir. Onunla insan ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir. Yeryüzü renk renk çeşit çeşit mahsullerle şişlenir. Ve yerin sahipleri bütün bunlara kadir olduklarını sandıkları sırada Geceleyin veya gündüzün emrimiz geri verir ve orayı hiçbir şey bitirmemişe çevirir. İşte biz ayetlerimizi düşünen insanlar için böylece açıklarız. Allah selamet yurduna çağırır ve dilediğini dostları yola iletir. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala dünya hayatının saltanatı, güzelliği, süsü ve sürekten sona erip bitmesine çeşitli ve sınıfları farklı insanların yediği ekin meyvelerden, hayvanların yedikleri mela, yoncalık ve başka şeylerden olmak üzere, her şeyin gökten indirilen ile Allah'ın yeryüzünden çıkarmış olduğu bitkiyi misal veriyor ve kendisine şükretmeye davet ediyor. 26. Güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası var. Onların yüzlerine ne kararır ne de dilletten kızarır. Onlar cennetin yaranıdırlar. Orada temelli kalacaklardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala dünyada iman ve salih amellerle iyilik yapanlara ahiret yurdunda onlara bedel iyilikler olduğunu haber veriyor. Başka bir ayette de iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey değildir buyurmuştur. Yine aleyhissalatü Güzel davranana daha güzeli ve fazlası vardır. Ayetini okuyup şöyle buyurmuştur. Cennet ehli cennete girdiği zaman Allahü Teala size artıracağım bir şey ister misiniz buyurur. Onlar bizim yüzlerimizi beyazlatıp bizi cennete koymadın mı? Bizi ateşten kurtarmadın mı derler. Allah Azze ve Celle hicabı örtüyü onlar için açar da ona bakarlar. Allah'a yemin olsun ki onlara Rablarına bakmaktan daha silinli olan bir başka bir şey verilmiş değildir. Badesi Bukhari vermiştim sahih sahip bir şekilde nakleder.